Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün 19 Mayıs Gençlik Bayramı ve bunun yanında nesli tükenmekte olan Canlılar Günü. Yalnızca nesli tükenmekte olanı değil, tüm canlıları gözettiğimiz bir gelecek diliyoruz. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşamımıza neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınladı. 3 ilde sıcaklık rekorları kırıldığını duyurdu. Ayrıca pazar günü ölçülen en yüksek sıcaklığın İzmir'in Tire ilçesinde 44,5 derece olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Mayıs ayı sıcaklık rekoru Muğla'da 39,1 olarak kaydedildi. Sıcak dalgasının devam edeceğini belirten meteoroloji yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltarak Ege bölgesi Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Perşembe gününe kadar etkili olacağını söyledi. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Doktor Ümit Şahin, yaşanan sıcak hava dalgalarının iklim krizinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtiyor. Türkiye'de sıcak hava dalgalarının sıklığının 1970 yılından bu yana bir artış gösterdiğini söyleyen Şahin, önümüzdeki yıllarda artışın Ve şiddetinin çok daha fazla yaşanacağına dikkat çekiyor. Çözüm ise sera gazı salınlarına neden olan fosil yakıt kullanımından bir an önce vazgeçmek. Amerikalı ve İngiliz bilim insanları dünyanın interaktif haritasını çıkararak üzerinde her bölge için ortalama hava sıcaklığına göre insan vücudunun maruz kaldığı iklim yükünü daha iyi yansıtan azami ısı ve nem kombinasyonlarını işledi. Sonuçları Science Advances dergisinde yayınladı. Vücudun nemle karışık sıcaktan kuru sıcağı göre daha fazla etkilendiği biliniyor. Küresel iklim değişikliği ile ilgili birçok bilimsel yayında insanın yaşamının fizyolojik sınırlarını aşan ölümcül yüksek ısı ve nem kombinasyonlarının çok yakında dünyanın bazı tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşamayı imkansız hale getireceği belirtiliyor. Dünyanın farklı noktalarında bulunan toplam 7.877 meteoroloji istasyonunun 1979 ve 2017 döneminde topladığı verileri analiz eden uzmanlar büyük bölgeler için alınan ortalama günlük ısı ve nem değerlerine değil aşırı değerlerin kısa süreli zirvelerini saptama imkanı tanıyan saatlik bazlı nokta verileriyle yoğunlaştı ve Sputnik'in aktardığına göre daha şimdiden dünyanın birçok yerinde iklim parametrelerinin ...periyodik olarak insan yaşam sınırlarını aştığı saptandı. Araştırmanın önde gelen isimlerinden Colin Raymond. Önceki araştırmacılar bunun onlarca yıl sonra olacağını öngörmüştü. Bizse bunu şu anda gördük, gösteriyoruz. Asya, Avrupa, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika'da bu türden binlerce nokta var. Özellikle Basra ve Meksika körfezlerinin kıyılarıyla... Hint okyanusu kıyılarında sıcak havanın buharlaşan deniz suyuna emdiği ve bol miktarda nem oluşturduğu birçok yer var. Kıyıdan uzakta bazı bölgelerde ise nemli muson rüzgarları da benzer bir rol oynuyor. İklim değişikliği ile beraber yüz milyonlarca belki milyara varan iklim göçmenleri oluşabilir bu koşullarda artık bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Zehirli havanın çevreye yayılmasına ve çok sayıda ölümcül hastalığa yol açan jeotermal enerji santralleri koronavirüs sürecindeki denetim süreci öğrenilemedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 3 aylık süreç yerine son 2 yıldaki denetim verilerini paylaştı. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, jestlerin başta kronik hastalıklar olmak üzere tüm insanları tehdit ettiğini söyledi. Hava kirliliğine ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan denetimlere eksik yapılan Jeotermal enerji santrallerinin faaliyetlerinin durmasıyla bakanlığınızın konusunda çalışması var mı sorusu yöneltti. Bülbül ayrıca jestlerin bacalarından çıkan salımlar ve akışkanlar nedeniyle havayı, suyu, toprağı kirlettikleri ve insan sağlığına yönelik solunum hastalıkları ve birçok hastalığa neden olduğuna dair bakanlık bünyesinde bir çalışma var mı diye sordu. Bülbül'e yanıt vermiş bakan kurum salgın sürecindeki denetimleri paylaşmamış. Kurum yanıtında 2018 yılından itibaren ülke genelinde faaliyet gösteren CESler'de bakanlığımız ve il müdürlüklerimiz tarafından 768 çevre denetimi gerçekleşti. Uygunsuzluklara istinaden faaliyet durdurma da dahil olmak üzere 65 idari yaptırım uygulandı demiş. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam ormanlarında yaşayan Başaklar yavrulama döneminde oldukları bu dönemde yavrularını beslemek için Doğada daha geniş bir alanı kullanmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Kuzey Doğa Derneği'nin Sarıkamış ilçesinde 7 yıl önce başlattığı hayvanları izleme çalışmaları sürüyor. Sarıkamış'ta 2200 ila 3000 rakımlı alanlara fotokopan ve video yerleştirildi. Ve bu şekilde vaşakların yaşamlarını Kuzey Doğa Derneği takip ediyor. Nesli tehlikede olan vaşaklarla ilgili geçen yıl yapılan çalışmalarda Türkiye'de hem Kafkasya hem de Avrasya vaşağının birlikte yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kuzey Doğa Derneği bilim koordinatörü Emrah Çoban Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Sarıkamış'ta doğanın uyandığını, şartlar zor olsa da kendi önlemlerini alarak yaban hayatındaki gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Sadece bugünkü değil